Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve ve vesselamu ala resulillah Emme ba'd Son derslerimizde En son üzerinde durduğumuz nokta Müşriklerin Peygamber aleyhissalatu vesselamı Darun Nedve'ye Yani bugünkü parlamentoya davet etmeleri Ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın da Bu daveti asla ve asla Kabul etmediğiydi daha sonra peygamberimizin neden bu daveti kabul etmediğini anlattık. Bunun tevhide taban tabana zıt olduğunu anlattık. Daha sonra da dedi ki yalnız bugün sadece bizim yaşadığımız ülkede neredeyse 35 milyona yakın insan Müslüman olduklarını iddia etseler de neden bu meclislere giriyorlar veya bu meclislere adam gönderiyorlar. Onların peygamberleri, onlara dini açıklamakla görevlendirilen Rasul, bunu yapmamasına rağmen bu kadar açık olmasına rağmen neden böyle bir şey yapıyorlar dedi ki her meselede olduğu gibi bunların da bazı neleri var batıl da olsa hiçbir değeri olmasa da bazı şüpheleri var ve demokrasi meselesine biraz değindik demokrasi ve diktatörlük arasındaki bağlantı İslam'ın diktatörlüğü zaten kabul etmediğini anlattık daha sonra neyi anlattık arkadaşlar Hz. Yusuf'un en çok delil alan meselelerden biri neydi Hz. Yusuf'un olayını anlatır. Bugün de inşallah eğer Allah nasip ederse arkadaşlar bugün anlatacağımız konu ne? Bugün anlatacağımız konu Maide 44. Maide 44. ayette Allah Subhanahu ve Teala ne diyordu arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala Maide 44'te: "Ve kafirun." Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir diye Allah Subhanahu ve Teala tekitli bir şekilde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a hüküm indiriyordu. Bu, bu kadar açık olmasına rağmen ayetin hem zahiri hem manası hem tefsiri hem nuzul sebebi bu kadar açık olmasına rağmen maalesef selefilik adı altında ortaya çıkmış yeryüzünde ircanın yeniden canlanışı dediğimiz irca fikrinin yeniden canlanışı bu ayetin etrafında bazı şüpheler getirmeye başladılar. Bu ayetin etrafında getirdikleri şüphe neydi arkadaşlar? İbni Abbas'a nispet edilen kufrun dune kufur sözüydü. Bu insanı küfre sokan küfür değildir sözüydü. Veyahut da başkalarından Tavustan, Atadan, ondan sonra Tavus'un oğlundan rivayet edilen, Ebu Mujdiz'den rivayet edilen bu Allah'a ve Resulüne meleklere küfür gibi değildir. Bu insanı dinden çıkarmayan küfürdür gibi ne yaptılar? Bu tür sözleri ortaya getirerekten Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanların kafir olmayacağını, bunların küfürlerinin küçük küfür olduğunu ne yaptılar? Küçük küfür olduğunu iddia ettiler. Tabii başta dediğimiz gibi bu sözü kime nispet ettiler? Bu sözü İbni Abbas'a nispet edince Müslümanlar gerçekten Aa, burada bir şüphe mi vardır derizler. Yani İbni Abbas gibi Kur'an'ın tercümanı olan Peygamberimizin kendisine dua etmiş olduğu bir sahabe bu ayete ne diyor? Küçük küfür diyor. İnsanı küfüre sokmayan küfür diyor. Böyle olunca da insanlar dediler o zaman Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlere biz kafir diyemeyiz. Çünkü sahabe bu ayeti farklı anlamıştır. Görüntü olarak elle tutulur bir kıymeti var bu şüphenin. Fakat inşallah incelediğimiz zaman hiçbir kıymeti olmadığını hem rivayeten hem de dirayeten hiçbir kıymeti olmadığını ne yapacağız arkadaşlar anlayacağız. İlk başta konuyu anlamak için Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayet kimin hakkında indi? Önce bir oraya bakalım. Sünende ve Müsnet'te İbni Abbas'ın rivayetinde arkadaşlar Peygamberimiz Medine'ye gelmeden önce Yahudiler kendi aralarında savaşmışlardı. Galip gelen taraf demişti ki bundan sonra biz sizden birini öldürürsek biz size şu kadar diyet vereceğiz. Siz bizden birini öldürürseniz bize iki katı diyet vereceksiniz. Yani biz 50 busk vereceğiz diyorlar. Siz bize 100 busk vereceksiniz. O günkü ölçü birimi bu. Tam iki katı. Bu şekilde devam ediyorlar. Yenilen taraf birini öldürdü mü iki katı diyet veriyor. Galip gelen taraf öldürdü mü yarısını veriyor. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Yahudu'ya diyorlar ki bu adalet değildir diyorlar. Biz Muhammed'e gidelim diyorlar, Muhammed'e söyleyelim. Eğer iki katını ikrar ederse devam edelim. Yok etmezse biz bu işini yapalım, bırakalım diyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyorlar. Tabi Peygamberimiz kabul etmiyor bunu. Yani adalet değil bu diyor. Kim kimi öldürürse, ceza neyse onu herkes verecek. Galip taraf, yenilen taraf diye bir şey yoktur diyor Peygamber. Burada Allah hangi ayeti indiriyor arkadaşlar? Bukhari ve üstünde arkadaşlar, İbni Ömer'in rivayetinde... Yahudiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Biri zina yapmış. Diyorlar ki bunun şeyi nedir? Bunun suçu nedir ey Muhammed diyorlar. Peygamberimiz de diyor siz kitabınızda ne buluyorsunuz? Onlar diyorlar biz kitabımızda onu sopa, sopalamak ve yüzünü karaya bulamak. Yani yüzünü karalamak olarak görüyoruz diyorlar. Orada Yahudi olup da Müslüman olan Abdullah İbni Selam hayır vallahi ya Resulallah, diyor. Çağır getirsinler Tevrat'ı Tevrat'a bakalım diyor. Tevrat'ı açıyorlar. açıyorlar. Adam rejim, yani taşlama yerinin üzerine parmağını koyuyor, hükmü okuyor. Abdullah bin Selam oradan diyor elini kaldır, elini kaldırınca olduğu oluyor? rejim olduğu ortaya çıkıyor. Burada İbni Ömer'e göre Allah hangi indiriyor arkadaşlar? Ve men lem bi menzerullah fe ulaike umur kafirun. Allah'ın dedikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Tabi fasıkların ta kendileridirler zalimlerin ta kendileridirler diye üç tane ayet var. Tabi Müslim'de Beray İbni Azib'in rivayetinde arkadaşlar... Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün bir yerden geçerken, bir yerden uğrarken bakıyor ki bir tane adamın yüzünü karaya bulamışlar. Sopa atmışlar, gezdiriyorlar. Peygamberimiz diyor nedir bu? Yahudiler diyorlar ki biz e, bize zina yapanın cezası budur diyor. Peygamberimiz diyor Tevrat'ı Musa'ya indirene yemin eder misin? Sizde zinanın cezası budur diye. Çünkü zinanın cezası Tevrat'ta rejim idi, taşlamaydı. O da diyor ki vallahi yemin ettirmeseydin söylemeyecektim. Ama bana madem yemin ettirdin ey Muhammed diyor ki bizde normalde rejimdi. Fakat diyor zenginler bu işi yapmaya başladığı zaman zenginlere biz hat uygulayamadık. Zenginleri taşlayamadık. E fakirler yaptığı zaman fakirleri taşlayınca ortada bir anlaşmazlık oldu. Dedi ki gelin öyle bir ceza bulalım ki hem fakire uygulayabilelim hem zengine uygulayabilelim. Bu cezayı bulduk diyorlar. Orada Allah hangi ayet indiriyor arkadaşlar? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. İmam Kurtubi tefsirinde diyor ki arkadaşlar rivayetler arasında hiçbir çelişki nedir? Rivayetler arasında hiçbir çelişki yoktur. Hepsi de aynı kısaya daralat ediyor. Yani Yahudiler birkaç tane cürüm işlemişler. Allah'ın ukubetlerini değiştirmişler. Hat cezalarını değiştirmişler. Allah subhane ve onların hakkında ne yapmış? Allah subhane ve onların hakkında bu ayetleri indirmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünelim. Dedi ki ehli sünnet adı altında ortaya çıkmış mürciyeler bu ayete geçen küfrün küçük küfür olduğunu iddia ediyorlar. İnsanı Dinden çıkarmayan küçük küfür olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi ben size soruyorum. Yahudiler hakkında inmiş bir ayette küçük küfür diye bir şey söz konusu olabilir mi? Mümkün müdür böyle bir şey? Yahudiler zaten yani büyük küfür dedirler ve Yahudilerin hakkında küçük küfür gibi bir şey ne yapılamaz? Yahudilerin hakkında küçük küfür gibi bir şey düşünülemez. İkinci noktamız arkadaşlar burada üzerine değineceğimiz, üzerinde duracağımız. Kur'an-ı Kerim'de bazı lafızlar vardır, umumiyet ifade ederler. Bazı lafızlar vardır Arapçada, umumiyet ifade ederler. Bu ayeti incelediğimiz zaman arkadaşlar, allah Teala ne diyor? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse. Men, Arapçada en umumiyet bildiren sıgalardan biri. En umumiyet bildiren edalardan biri, genellik bildiren. Yani kim olursa olsun, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Burada yine umumiyetten ne anlıyoruz? Bu ayetin herkes için geçerli olduğunu ve bunun küfür olduğunu ne yapıyoruz? Herkesi bu küfrün kapsadığını anlıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bir kelime kuran içerisinde, Kerim'de sünnette veya Kur'an'da küfür kelimesi küçük küfür de olabilir, büyük küfür de olabilir. Peki biz ne ile bir kelimenin küçük mü büyük mü küfür olduğunu anlıyoruz? Eliflam takısı bir kelimenin başında geliyorsa eliflamla muarraf olmuşsa bir kelime onu oluyor arkadaşlar? O büyük küfür manasına geliyor. Ki zaten Kur'an-ı Kerim'de küçük küfür diye bir mefhum da ne değildir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de küçük küfür diye bir mefhum da zaten yoktur. Yine daha da kuvvetli olsun diye biz bunu belirtiyoruz. Eliflam takısı aldığı zaman bu küfrün büyük küfür olduğunu yani insanı dinden çıkarıp bütün amellerini boşa çıkaran küfür olduğunu ne yapıyoruz? Küfür olduğunu anlıyoruz. Tabi arkadaşlar buradan sonra İbni Abbas'a isnat edilen rivayete ne yapalım? İbni Abbas'a isnat edilen rivayete şöyle bir göz atalım i̇bn Abbas'a itinad edilen rivayet ne arkadaşlar? Kufrundune kufur? Yani bu insanın küfre tohan küfür değildir. Bu ayetteki küfür. Veyahut da le'yse kufru lezi tezhebune ileyhi. Sizin kastettiğiniz küfür değildir bu. Yani Allah'a ve Resulüne inkar etmek gibi bir küfür değildir. Arkadaşlar Hafız İbn-i Hacer bu e, rivayetin, İbn-i Abbas'a itinad edilen rivayetin senedinde Hişam İbn-i Hüceyiz el-Mekki diye bir adam var. Bu adam Hafız İbn-i Hacer tehzibu tehzifte İmam Ahmed'ten, Yahya İbn-i Ali, Ali İbn-i Medini'den bu adamın zayıf olduğunu ve bu adamın tedlis yaptığını söylüyorlar. Tedlis, zayıfın kısımlarından bir kısır, kısım. Bu adam da müdellis bir adam. Bunun rivayeti doğal olarak ne yapılmıyor arkadaşlar? Bunun rivayeti doğal olarak kabul olunmuyor. Ve bu rivayette Hişam tek kalıyor. İmam Bukhari ve Müslim Hişam'ın tek kaldığı hiçbir rivayeti ne yapmamışlardır? Başka bir şahit gelmediği müddetçe ihtiyaç yapmamışlardır, delil olarak kullanmamışlardır. Bu da bize gösteriyor ki böyle bir ravi önce selefin en büyük hadisçilerinin yanında zayıftır, müdellisttir. Tek başına kaldığı zaman kesinlikle onun rivayetiyle ne yapılmaz? Kesinlikle onun rivayetiyle delil olunmaz. Hele özellikle itikat meselelerinde kesinlikle ne yapılamaz arkadaşlar? Kesinlikle bu böyle olamaz. Ve bunun yanında arkadaşlar aynı şekilde Şöyle de diyebiliriz bunun yanında. bir Bu rivayet olarak. Yani biz önce rivayetin zayıf olduğunu ne yaptık? Rivayetin zayıf olduğunu anladık. Olaya dirayet olarak bakacak olursak. Velev ki biz bu kıssayı kabul edelim. Yani diyelim ki İbni Abbas bu sözü ne yapmıştır? İbni Abbas bu sözü söylemiştir. Veya Ebel Muclis bu sözü ne yapmıştır? Bu sözü söylemiştir tabiinden. Diyelim veya Taus bu sözü söylemiştir diyelim. Bir söz söylendiği zaman bu sözün hangi ortamda söylendiği, kime söylendiği, ve nasıl bir çevrede söylendiğine ne yapılması lazım? Dikkat edilmesi lazım. İbni Abbas'ın yaşadığı döneme baktığımız zaman İbni Abbas bu sözü kime karşı söylüyor arkadaşlar? Asla ve asla İbni Abbas ayeti tefsir etmek için bu sözü söylemiyor. Bu çok önemli bir nokta. İbni Abbas'ın bu sözü kesinlikle ayeti tefsir etmek için değildir. İbni Abbas'ın bu sözü haricilere reddiye vermek içindir. Hariciler... Hazreti Ali'yi tekfir ettikleri zaman Hazreti Ali Allah'ın izledikleriyle hükmetmiyor. O kafirdir dedikleri zaman İbni Abbas ne diyor? Kufrundune kufur diyor. Ali'nin yapmış olduğu ne değildir? İnsanı küfre soğan küfür. Yani hakem olayı insanı küfre soğan küfür ne değildir? İnsanı küfre soğan küfür değildir. Eğer bizim yaşadığımız dönemde yöneticiler Hazreti Ali gibi olsaydı öyle değil mi? Biz de hariciler gibi olsaydık durduk yere insanları büyük günahlarla tekfir ediyor olsaydık bu söz bize ne yapabilirdi İbni Abbas'tan sahih olursa eğer bu söz bize kullanılabilirdi. Ne bugünkü yöneticiler Hazreti Ali'dir ne ortada hariciler vardır ne de maalesef İbni Abbas'a isnat edilen söz nedir arkadaşlar? İbni Abbas'a isnat edilen sözün hiçbir şekilde sehati diye bir olay yoktur. Bu olayın neyi arkadaşlar? Bu olayın söylenildiği ortam. Ayrıyeten peki biz bizim zamanımızı ilgilendiren konuyu kime sormamız lazım? Böyle bir dönemi yaşamış alimlere sormamız lazım. Öyle değil mi? Mesela İbn Kesir'e gittiğimiz zaman arkadaşlar, İbn Kesir ne yapıyor? İbn Kesir kendi döneminde Tatarlardan bahsederken, öyle değil mi? Cengiz Han'dan bahsediyor. Hem Bidaya ve Nihaya'da bahsediyor tarih kitabında, hem de İbn Kesir tefsirinde Maide suresinde "Efe cahiliyeti yeğbûn" yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Ayetinin tefsirinde diyor ki Cengiz Han Tatarların başıydı. Galip geldiği zaman, buraları eline aldığı zaman bir kitap yazdı. Kitabın içerisinde İslam'dan da kanunlar vardı. Yahudilikten de kanunlar vardı. Hristiyanlıktan da kanunlar vardı. Kendi kafasından da kanunlar vardı diyor. Bunu insanlara kanun haline getirdi ve insanların önüne ne yaptı? İnsanların önüne koydu diyor. Kim böyle bir şey yaparsa diyor i̇bn Kesir, icma ile kafirdir ve onunla savaş nedir? Ve onunla savaş vaciptir. Nerede diyor bunu arkadaşlar? Maide suresinde yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Ayetinin tefsirinde ve bidaye ve nihayede o dönemin olaylarını anlatırken ne yapıyor? Bu icma İbni Kesir ne yapıyor? Naklediyor. O zaman biz sahabe döneminde olduğu gibi yani kanunların İslam kanunu olduğu yöneticilerden bazı hataların çıktığı dönemin sözlerini getirip kendi dönemimize ne yapamayız? Tatbik edemeyiz. Biz kimin dönemindeki sözleri getirip kendi dönemimize tatbik edebiliriz arkadaşlar? Biz aynı bizim gibi Allah'ın kanunlarını sırtının arkasına atıp da Avrupa'dan Fransa'dan yeni kanun getiren veya kendi kafasından kanun kitabı yazan insanların yaşadığı dönemdeki alimlerin sözlerini ne yaparız yaşadığı dönemdeki alimlerin sözlerini alırız onlara bakarız. Aynı şekilde daha uzağa yani bizim en yakınımızda olan Mustafa Sabri Efendi'nin Osmanlı'nın son şeyhul biliyorsunuz cumhuriyet kurulduğu zaman o gün birçok insan içeriye girenler hocaydı meclise giren insanların birçoğu hocaydı alimdi. Mustafa Sabri bunların da, bunlara destek veren halkın da mürtet olduklarını ne yaptı? Mürtet olduklarına dair fetva verdi ve Türkiye'den kaçıp Mısır'a geldiğinde ne yaptı, Mısır'da vefat etti. Yani en yakınımızda yaşayan son şeyhülislam diye İslam aleminde isimlendirilen insanın bu konuda neyi vardır? Fetvası vardır. Aydıyeten arkadaşlar, velev ki biz diyelim, sahabenin İbn Abbas'ın bu sözünü kabul ettik dedi ki bu söz sahiptir. Yani bunu bu şekilde kabul ettik. Şöyle bir soru soralım. Ulema sahabenin sözünü ne zaman hüccet olarak kabul etmişlerdir, ne zaman hüccet olarak kabul etmemişlerdir. Bir defa arkadaşlar başlangıç olarak ulemanın yanında sahabenin sözü hüccet midir değil midir ihtilaf vardır. Kimisine göre sahabenin sözü kesinlikle hüccet değildir. Onlar da bizim gibi beşerdir, iştihad ederler. Kimisine göre Ebubekirle Bekir ile Ömer'inki hüccettir, diğerlerinin hüccet değildir. Çünkü Peygamberimiz demiştir ki, ve iktıda benden sonra gelecek olan Ebubekir ve Ömer'e tabi olmuş demiştir Ebu Bekir ile Ömer'in sözü hüccettir bunun dışındaki bir hüccet değildir diyorlar Raci olan en çok alimlerin arasında kabul gören ve İbn Kayyim'in Elamül Mevakıında 40'tan fazla derli zikrederek kabul etmiş olduğu görüş Sahabenin sözü hüccettir ama ne diyor arkadaşlar en önemli şart sahabeye muhalif başka bir sahabe bulunmayacak Sahabeye muhalif başka bir sahabe bulunmayacak. Eğer sahabenin sözüne aykırı başka bir sahabe sözü gelirse muhalif başka bir sahabe sözü gelirse hiçbirinin sözünü olmaz, hüccet olmaz. Hangisi delile yakın olursa ona bakılır. Başlayalım İbni Abbas'a muhalif var mı? Velev sözü sahih olsa. Bir, İbni Abbas'ın kendisinden farklı rivayet var arkadaşlar. İmam Taberi Abdurrazzak'ın Musannaf'ından neyi naklediyor? İbni Abbas diyor ki bu küfürdür. Yani bu ayete geçen nedir? Küfürdür. İbni Abbas'ın kendisinden iki tane farklı söz de gelmiş olur. Öyle değil mi? Yani kendi iki farklı sözü var. O zaman hiçbir sözü hüccet olamaz. Ayrıca Abdullah İbni Mes'ud'a bu sorulduğu zaman arkadaşlar rüşvet olursa diyor bu nedir? Bu aşırılıktır, sıhtır diyor. Ama eğer hükümde bunu yaparsa bu nedir? Bu küfürdür diyor. Hüzeyfe ne diyor arkadaşlar? Bu Yahudiler hakkında inmiştir. Bütün ümmet içinde nedir? Geçerlidir diyor. Beray İbni Aziz ne diyor? Müslim'deki rivette. Bu ayetler diyor indi Yahudiler hakkında. Ve fil kuffari kulliha. Ve bütün kafirler içinde bu ayet nedir? Geçerlidir. O zaman gördüğümüz gibi sahabenin içinde İbni Abbas'a bir değil. Değil mi? Birlerce İbni Abbas'a mukalip olan sahabe var. Sahabenin sözünü hüccet olarak dahi kabul edenler arkadaşlar ne değillerdir kesinlikle. Bu söz onların yanında hiçbir şekilde hüccet arz etmiyor. Sahabenin sözünün hüccet olması şartlarının hiçbiri kendisinde barınmıyor maalesef. Başka bir nokta arkadaşlar değinmek istediğimiz burada. bazılar da şöyle bir şey diyorlar. Alimler diyorlar hüküm meselesinde tafsilat getirmişlerdir. Maide 44 etrafında tafsilat getirmişlerdir. Ne demişlerdir arkadaşlar alimler? Diyorlar ki alimler eğer bir hakim Allah'ın kanunlarıyla insanlara hükmediyorsa öyle değil mi? Yalnız bazı meselelerde heva ve hevesine uyaraktan Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorsa ve Allah'ın indirdiği hükmün daha faziletli olduğuna inanıyorsa yaptığının günah olduğuna inanıyorsa bu adam kafir olmaz diyorlar. Bu adam iki nedir? Küçük küfürdür diyorlar. Bu büyük bir günah işlemiş olur diyorlar. Bakın arkadaşlar şimdi bu sözleri İbni Kayın'dan rivayet edilen söz var. Bir de başka alimlerden rivayet edilen sözler var. Bu sözleri çok iyi incelemek lazım. Alimler burada neden bahsediyorlar? Hükümden bahsediyorlar. Yani kanunlar tamamen Allah'ın indirdiğidir devlette. Öyle değil mi? Yalnız hakim veya kadı veya savcı bazı meselelerde heva ve hevesine uyuyor. Akrabalarını kayırıyor, rüşvet alıyor. Bakın kanun değiştirmeden heva hevesine göre ne yapıyor? Hüküm veriyor. Yani birinin eli kesilmesi gerekiyor. Oğlu mesela yok diyor iki ay hapis yatacak diyor. Elini kesmiyor. Alimlerin büyük günah demiş olduğu nedir arkadaşlar? Alimlerin büyük günah demiş olduğu budur. Nereden anlıyoruz biz bunu? Çünkü ümmetin icmasıyla haramı helal kılan, helali haram kılan nedir arkadaşlar? Kafirdir. Bu konuda hiçbir alimden ihtilaf göremezsiniz. Helali haram kılan, haramı helal kılan nedir? Mesela ne derler? İçkiyi helal görerek içen kafirdir mutlak olarak. Böyle hemen söylerler. Bu ümmetin yanında nedir? Tüm alimlerin yanında icmadır. Bugün bizim yaşadığımız çağda gerçekleşen olay... Kanunlar Allah'ın kanunları da, yöneticiler ara sıra heva heveslerine uymuyorlar arkadaşlar. Yöneticiler Allah'ın bütün helal kıldıklarını haram kılmışlar, bütün haram kıldıklarını helal kılmışlar. Allah'ın şer'inde içki nedir arkadaşlar? Haramdır. Bu kanunlarda içkinin bir cezası var mıdır? Yoktur. O zaman içki bu kanunlarda serbesttir. İsteyen içki içebilir. Allah'ın kanunlarında açıklık nedir? Açıklık haramdır. Bu, kanunlar, bu kanunlarda kadının açık olmasının bir cezası var mıdır? Yoktur. Allah'ın kanunlarında dinini değiştiren insan öldürülür. Bu kanunlarda dinini değiştirmenin bir cezası var mıdır? Yoktur. O zaman bu kanunlarda din değiştirmek nedir? Bu kanunlarda din değiştirmek serbesttir. O zaman anlatmak istediğimiz mesele nedir arkadaşlar? Kitapta bizim nereye başvurmamız lazım? Kitabın anası olan muhkem ayetlere başvurmamız lazım. Konuyu direkt ilgilendiren. Allah neden bahsediyor? Kanun yapmadan. Helal haram kılmadan ne diye bahsediyor? Yoksa onların emlehum şuraka şara'u lehum min dini Yoksa Allah'ın dışında Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanun yapan ortakları mı vardır? Allah Allah'ın izin vermediği şeyleri kanun yapanları ortaklar diye isimlendiriyor. Allah kendinin dışında helal ve haram mercisi kabul eden insanlar için ne diyor? İttehazu ahbarahum ve min Onlar Papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. O zaman bugün Ehli Sünnet adı altında ortaya çıkmış, ayetin etrafında boş sözlerle dönmeye çalışan insanlar arkadaşlar, şüphe falan getirmiyorlar. Ne yapıyorlar? Kur'an'da müteşabih gibi görünen tek başına oldu mu pek mana ifade etmeyen, ayetlere yapışaraktan bir yere varmak istiyorlar. Ama Allah'ın izniyle Kur'an apaçık bir kitaptır. Biz her ayeti tam konusuna indirdiğimiz zaman, tam vak'ine indirdiğimiz zaman, tam olayına indirdiği zaman, görüyoruz ki nedir? Olay çok açıktır. Bunların bahsetmiş olduğu şey, zaten tasavvur edilen bir şey, yani şu anda yaşadığımız alemde, böyle bir şey tasavvur edilemez. Yani bir hakim var, Allah'ın kanunlarıyla hükmediyor, Hazreti Ali gibi, öyle değil mi? Hazreti Muaviye gibi, bazen de böyle işte Yezid gibi, Hazreti Muaviye gibi, hevasına uyuyor, anladınız mı? Bazı ne yapıyor? Bazı hükümlerde, bazı farklı şeyler yapıyor. Böyle bir şey ne değil arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Bilakis, bugün yaşadığımız toplumda her ülkenin parlamentosu vardır. Bu parlamentoda halkın seçip de ilahları vardır. Oraya gönderirler. Bu ilahlar otururlar arkadaşlar. Parmak kaldırıp indirirler. İnsanlara helal ve haram ne yaparlar? İnsanlara hele bu bu serbesttir, bu yasaktır diye kanunlar koyarlar. O zaman bizim konunun başında anlatmış olduğumuz ayetler var diye tekrardan tekrarlamıyorum uzatmamak için. O ayetleri hatırlayın. Bahsettiğimiz olduğumuz konunun üzerine ne yapın? O ayetleri getirin siz. Tasbih edin. Mayda 44 ile ilgili bunları söyledikten sonra arkadaşlar değineceğimiz başka bir konu. Yani hüküm meselesinin etrafında getirilen şüpheler, meclise giren müşriklerin ve onlara oy veren müşriklerin genelde getirmiş oldukları şüphelerden biri de ne arkadaşlar? Getirmiş oldukları şüphelerden bir tanesi de diyorlar ki Necaşi. Necaşi de Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyordu. Fakat vefat ettiği zaman Bukhari'de Ebu Ureyren hadisinde olduğu gibi Peygamber ve Vesselam ne yaptı arkadaşlar? Peygamber ve Vesselam onun cenaze namazını kıldı. Ve sizin kardeşiniz falan yerde vefat etti dedi Peygamberimiz. Bu da gösteriyor ki Necaşi Müslümandı diyorlar. Biz bunun cevabını ne yapmıştık arkadaşlar? Müslümanların Habeşistan'a hicret ettiği dersinde bunun cevabını anlatmıştır. Özet olarak hemen söylüyorum zihinlerde canlansın diye. Biz necaşin Allah'ın indirdikleriyle etmediğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'ın indirdikleriyle hükmettiğine dair de hiçbir delil yoktur. İzaucu del ihtimalu, batırı listedalı usul kaidesi ne diyor arkadaşlar? Bir konuda ihtimaller bulundu mu? Orada artık istedil ne yapılmaz, istedil yapılmaz, istedil batır olur diyorlar. Ne necaşin Allah'ın cevdiği lehfit dair bir delil var? Neden necaşin Allah'ın dinmediği ile hikmetine dair bir delil yok? İki, Buhari'de Abdullah ibni Mesud ne diyor? Biz peygamberin yanına geldik diyor. Biz Peygamber'e namazda selam verdik diyor. Öyle değil mi? Necaşi'nin yanından dönmüşler. Yine selam verdik diyor. Peygamber bize cevap vermedi diyor. Sonra Peygamberimiz ne diyor ona? Namazda ne vardı? Namazda meşguliyet vardır. Selam vermeyiniz. Yani işte cevap vermeyiz. Günde beş defa tekrar eden namazın hükümleri dahi sahabenin en fakihi olan Abdullah ibn Mes'ud'a ulaşmamıştıysa Necaşi'ye nasıl ulaşsın? Velev ki diyelim eğer e, Allah'ın dedikleriyle hüküm etmemiş olsa bile Necaşi'ye nasır ulasın. Peki Necaşi neyle hükmediyordu arkadaşlar? O zaman Hristiyan olduklarından dolayı İncil'le hükmediyordu. Kur'an gelmeyene kadar, ulaşmayana kadar insanlar neye iman etmek zorundaydılar arkadaşlar? İnsanlar Hz. İsa'nın getirmiş olduğu Risalete inanmak zorundaydılar. Yani Necaşi'nin gene ortada neyi yok arkadaşlar? Necaşi'nin gene ortada hiçbir suçu yok. Ne zaman Necaşi suçlu konumuna düşerdi? Necaşi kendisine Kur'an ulaşırsa, bununla hükmetmezseydi eğer, o zaman ne olurdu arkadaşlar? O zaman Necaşi suçlu durumuna düşmüş olurdu. E böyle de olunca ne ortada bir delil var Necaşi'nin hükmetmediğine dair, ne de <gülüyor> Necaşi'ye hüküm ulaşmadığına dair kesin elimizde deliller var. Abdullah ibn Mesud'un Bukhari'deki rivayeti var. O zaman peygamberimizin adil dediği bir adama, peygamberimizin kardeşiniz dediği bir adama bu şekilde iftira edenler ne yapsınlar? Bu şekilde iftira edenler biraz ürpersinler. Allahu Teala peygamberimiz hadiste ne diyor? Kim bir kardeşinde olmayan bir şeyi söylerse kıyamet gününde Allah onu irinin içine batıracak. Hadi diyecek git getir bakalım dediğimi. Yani git getir bu söylediğin şey bu adamda nerede vardı? Mesela siz bir adama yalancı diyorsunuz. Adam yalancı değil. Örneğin iftiracı diyorsunuz. Adam iftiracı değil kıyamet gününde ilinin içinde bekleyeceksiniz ta ki delil getirene kadar Allahu Teala diyecek ki neden bu adama böyle söyledin? Aynı şekilde necaşi iftira eden insanların da kıyamet gününde böyle bir hale gelmekten ne olsunlar korksunlar peygamberimizin adil dediği namazını kıldığı bir insana iftira etmekten ne yapsınlar? Ürpersinler ve dediğimiz gibi biz Habeşistan-ı Hicret meselesinde bu konuya ne yapmıştık? Bu konuya değinmiştik. Şimdi böyle kısaca ne yapıyorum? Geçiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar en mühim meselelerden biri ve en çok getirilen şüphelerden biri. Genelde sona sakladım ben bunu. Neden sona sakladım arkadaşlar? Çünkü sadece ha hakimiyet meselesinde, meclise girme meselesinde değil, birçok konuda bu şüphe getiriliyor. Ne bu şüphe arkadaşlar? Maslahat. Öyle mi? Maslahat. Nasıl yani maslahat? Şöyle mesela, ben diyelim size konuyu anlattığım gibi bu müşriklerden birine konuyu anlatıyorum. Hakimiyet Allah'ın hakkıdır. Hakimiyeti Allah'tan başkasına veren, ister oy vermekle ister meclise girmekle Allah'tan başkasına ibadet etmiştir diyorum. O da bana ne diyor? E şimdi hocam diyor, biz bu meclise girmesek bu Müslümanlara hal ne olacak? Biz zaten bu meclise girmeyi istemiyoruz ki. Biz Müslümanların maslahatına bu meclise giriyoruz. İstiyoruz ki biz buraya girelim, öyle değil mi? En azından kanunları biraz hafifletelim. Müslümanlara yapılan zulmü biraz ne yapalım? Müslümanlara yapılan zulmü biraz engelleyelim. Müslümanlara haklar tanıyabilirim Biz yoksa bu amaçla giriyoruz Yoksa biz de hakimiyetin Allah'ın hakkı olduğunu ne yapıyoruz Yoksa biz de Allah'ın hakimiyetin Allah'ın hakkı olduğunu biliyoruz diye Davet konusunda aynı şekilde Daveti tahrip eden insanlara bakın arkadaşlar Genelde getirmiş oldukları şüphe nedir? Genelde getirmiş oldukları şüphe Ya davetin maslahatı Veyahut da işte diyelim meclise giderken e, Ne yapalım Müslümanların maslahatı gibi Bu maslahat sözünü en çok işittiğiniz sözlerden biri nedir? Maslahat sözüdür o zaman biz bu maslahat meselesini ne yapalım arkadaşlar? Bu maslahat meselesini şöyle bir ele alalım. İlk başta arkadaşlar maslahat nedir? İmam Gazali başta olmak üzere usulcülerin geneli usul kitaplarında İmam Gazali'den Mustafa'da maslahatı tanımlarken ne diyorlar arkadaşlar? Maslahat nedir? İnsanlara faydalı olan şeyleri yapmak, insanlara zararlı olan şeyleri ne yapmaktır? Def diyorlar insanlara faydalı olan şeyleri yerine getirip insanlardan zararlı olan şeylerini yapmaktır. def etmektir diye söylüyorlar. Bu maslahat meselesi arkadaşlar böyle çoluk çocuğun ağzında döndüreceği bir mesele değil. Neden? Çünkü alimlerimiz elhamdülillah usul fıkı kitaplarında maslahat meselesini çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Maslahat meselesini ele almışlar. Maslahat nedir? Maslahatın mahiyeti nedir? Nerelerde maslahat kullanılabilir? Nerelerde maslahat kullanılamaz diye alimler bu meseleyi ne yapmışlardır? Açıklamışlardır. O zaman bize alimlerin görüşü ışığında ne yapalım arkadaşlar? Bu maslahat olayına bir göz atalım. İlk başta arkadaşlar Ahmed'i ihkam kitabında maslahat meselesini anlatırken hangi mezheplerin kabul edip hangi mezheplerinin kabul etmediğini anlatırken diyor ki maslahat üç kısmı ayrılır. Birincisi şeriatın itibar ettiği maslahat. Buna el maslahal muhtabere diyorlar zaten. İtibar edilen maslahat. Allah emretmiştir zaten. Öyle değil mi? Mesela namaz kılmak ve Allah'ın emrettiği her şey insanların maslahatınadır. Şeriatın ilga ettiği maslahatlar. Yani şeriatın kesinlikle kabul etmediği. Mesela cihad ettiğimiz zaman mallar gidiyor. Öyle değil mi? Burada bize zarar var ama şeriat bunu hiçbir şekilde ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Buna el maslahatil mulga diyoruz. Şeriatın ilga ettiği, iptal ettiği maslahat diyoruz. Bir de el maslahatil Maslahat Maslahatil mursele ne? Şeriatın ne itibar ettiği ne de iptal ettiği maslahat. Yani böyle ortalıkta falan bir mesele. Diyor ki Ahmed'i, İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife kesinlikle bunu almayı ne yapmadılar kabul etmediler. İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife kesinlikle maslahatla amel etmeyi kabul etmediler diyor. Ve huvel hak. Onların söylemiş olduğu sözde nedir? Onların söylemiş olduğu sözde haktır. İmam Malik diyor maslahatla amel edilebileceğini söylemiştir ve ashabı da bunu inkar etmiştir. Yani İmam Malik'ten sonra gelen mezhep uleması kesinlikle mezhepten maslahatını yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Ve diyor ki Ahmedi, fakat İmam Malik diyor her maslahatı kabul etmemiştir. İmam Malik maslahat için şartlar getirmiştir. Bakın şimdi, İmam Malik'in getirmiş olduğu şartlar nedir arkadaşlar? Maslahat külli olacak, maslahat kat'i olacak bir getirmiş olduğumuz maslahat külli olacak. İki, getirmiş olduğumuz maslahat kat'i olacak. Üç, getirmiş olduğumuz maslahat ne olacak arkadaşlar? Nas'a hiçbir şekilde muhalif olmayacak. Nasla hiçbir şekilde muhalif olmayacak. Şimdi şunu bir açalım. Yani bugünkü meclisçilere göre bunu bir açalım. Meclise girenlere göre. Dedik maslahat külli olursa bu maslahat İmam Mali'nin yanında muteberdir. Yani ne demek maslahat külli olursa arkadaşlar? Faydası tüm Müslümanları kapsıyorsa. Yani bugün daha bugünlerde olan olayları biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan mecliste ama bizim kardeşlerimiz cezaevinde. Demek ki bu maslahat tüm Müslümanları ne yapmıyor? Tüm Müslümanları kapsamıyor. Veya önceden cezaevinde olan kardeşlerimiz bugün hala yine cezaevindeler. Demek ki kabul eden İmam Mali'nin yanında dahi ne olmuyor arkadaşlar? Bu maslahat külliyetini ne yapıyor? Külliyetini kaybediyor. Ve kat'i olacak. Yani, yani bir işi yaparken maslahat adına... Kesin kez bileceğiz ki nedir arkadaşlar? Kesin kez bileceğiz ki o işte ne vardır? O işte maslahat vardır. Diye biz bunu ne yapacağız? Bileceğiz. Bu da böyle değildir. Yani bugün meclise girdiler. Mesela Erbakan dönemini düşünün arkadaşlar. 28 Şubat süresiyle ne yaptılar? 28 Şubat onları da onların dışında birçok Müslümanlar da ne yaptılar? Onların eliyle zarar vermiş oldular. Demek ki ne yoktur arkadaşlar? Kat'i bir maslahat, kat'i bir fayda ortada yoktur. Yani bugün er Tayyip de girdiği zaman... Ne yaptılar Tayyip'e arkadaşlar? Önüne bir takım şeyler koydular. Bunları geçemesin dediler. Tayyip ne yapmış oldu arkadaşlar? Devletin ekonomisini güzelleştirdi. Türkiye'yi Avrupa'ya daha da yakınlaştırdı. Müslümanlar yine zulüm altındalar. Müslümanlar yine işkence altındalar. O zaman bu kimin maslahatınadır? Yani TC'nin ayakta kalmasının maslahatına mıdır, Yoksa Müslümanların maslahatına Ve en önemli şey arkadaşlar sona sakladığımız hiçbir NASA mukalip olmayacak. Hiçbir nasla muhalif olmayacak. Yani şeriatta bir nas var, bir ayet veya bir hadis var. Buna kesinlikle çelişmeyecek. E şimdi Allah aşkına. Biz üç derste neyi anlatıyoruz? Allah'ın dışındakilere hakimiyeti vermenin küfür olduğunu anlatıyoruz. Kaç yönden bunu anlattık arkadaşlar? Uluhiyette şirktir dedik. Rububiyette şirktir dedik. İbadette şirktir dedik. Allah'ın dışında Rab edinmektir dedik. La ilahe illallah'ı bozmaktır dedik. İlam-ı söyledik de söyledik. Bu kadar nasta muhalif olan bir şeye biz nasıl ne yapacağız? Maslahat diyeceğiz. Aynısını İmam Şatibi Etişam kitabında Malikilerin şeye getirmiş olduğu maslahata getirmiş olduğu maslahatla amel edilebilir mi? Şartlarına neyi getiriyor arkadaşlar? İlk şart mülaâme olacak diyor. Ne demek? Yani şeriatla uyuşacak, hiçbir ne olmayacak arkadaşlar, hiçbir nasta muhalif, muhalif olmayacak. Sonra neyi sayıyor? Meakulatın bizzat olacak diyor. A akıl edilebilecek bir olay olacak ve kürlli olacak diyor. Aynı şekilde arkadaşlar, kim ne diyor? İmam Şevkani, i̇rşad Fuhul'de bu üç şartı saydıktan sonra ne diyor? Eğer bir şartı dahi kaybederse, ne olur arkadaşlar? Bir şartı dahi kaybederse, bu saydığımız üç şarttan birini kaybederse ne olur? Bu maslahat şeriatın itibar etmediği, iptal ettiği maslahattır. E biz ne Kaç tane şartımız vardı? Üç tane şartımız vardı. Bir, Nas'ta mukalip olmayacak, Kur'an'ın başından sonuna mukalip, öyle değil mi? İki, maslahat iyi olacak. Yani kesin bileceğiz ki işin içinde Müslümanların faydası var. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. 3 külli olacak. Tüm Müslümanları kaplayacak. Bu ne? Bu fayda. Böyle bir şey de ne değil? Kesinlikle söz konusu değil. Bilakis şirdime dediğimiz bir takım koltuk sevdalısı öyle demiş şeytana tabi olup da Allah'ın ayetleriniz arkalarına atmış olan bir takım zındıkların maslahatına yoksa Müslümanların hiçbir şekilde maslahatına değil. Ve devlet sistem bunların eliyle İpini sıkmış olduğu halkın ne oluyor? Biraz ipini genişletiyor. Devleti onlara sevdiriyor. Sonra bunları gönderiyor. Bir 20 sene daha devletiyor. halka diyor, Sonra halk yine patlama anına geldiğinde Müslüman olduğunu zanneden bir müşriği alıp tekrardan getirip başa geçiriyor. Halkın iplerini biraz ne yapıyor arkadaşlar? Halkın iplerini bu şekilde biraz gevşetiyor. Bu zikretmiş olduğumuz bütün şartlar arkadaşlar nerede bakabilirsiniz? Tüm usul kitaplarına bakabilirsiniz. Yani mektebenizde var olan en basit usul kitabından ne yapabilirsiniz? En basit usul kitabından bakabilirsiniz. Konuyu bırakmadan önce arkadaşlar maslahat dediğimiz mesele usulcüler arasında ittifak edilen bir mesele değil. Dikkat ettiyseniz tüm alimler maslahatla amel edilebileceğini söylememişlerdir. Bir defa usul kitaplarını açarsanız maslahat ya 6. sıradadır ya 7. sıradadır. İmam Gazali Mustafa'da maslahatı ne de arkadaşlar? El edilletil mevhume. Yani zan edilen deliller. Hani hiç alakası yok da böyle vehmedilen, zannedilen deliller diye maslahatın hiçbir şekilde delil olmadığını ima edercesine ne yapıyor? Burada getirip maslahat meselesini zikrediyor arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi daha alimler bir defa ittifak etmemişler. Maslahatla amel edilebilir mi, amel edilemez mi? Biz alıyoruz akidenin en önemli meselelerinde ve kabul edenlerin de getirmiş olduğu hiçbir şartı gözetmeden kendi kafamıza göre bu maslahatı ne yapıyoruz? Kullanınca? Burada bizim gerçekten alimlere değil de şeytana tabi olduğumuzun nedir arkadaşlar? Şeytana tabi olduğumuzun en büyük delilidir. Ve biz bir şu soruyu soralım arkadaşlar. En büyük maslahat yeryüzünde nedir? En büyük maslahat yeryüzünde tevhiddir. En büyük maslahat yeryüzünde insanın dinini koruyabilmesidir. Öyle değil mi? Ve en büyük mefsede en büyük zarar şiktir. Çünkü Allah ve Resulü bu din tebliğe başlanıldığı günden beri en çok insanları uyardıkları ve insanlara çekilin dedikleri, uzak durun dedikleri şey nedir arkadaşlar? Şirktir. Ve en büyük maslahat dedik nedir arkadaşlar? En büyük maslahat dedik tevhiddir. Delilimiz ne? Allah cihadı fark kılmıştır. Cihad edildiği zaman insanlar ölüyorlar mı? İnsanların malları gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gidiyor insan. Cihad ettiği zaman insan ölüyor da insanın malları da gidiyor. Öyle değil mi? Kafir bize galip de gelebilir. Buna rağmen Allah ne yapıyor? Cihadı bize farz kılıyor. Neden? Sırf dini koruyabilmek için. Demek ki en büyük maslahat, velev can da gitse, mal da gitse, evlat da gitse, en büyük maslahat neden? En büyük maslahat dini korumaktır. Yoksa dini önümüze koyup da, koltuk için, evlat için çocuklarımız kolejde okusun diye, dini heder etmek maslahat adına, dini heder etmek ne değildir? Değildir arkadaşlar. O zaman biz burada neyi gördük? Eğer bir mesele, dinle çalışıyorsa bu en büyük nedir arkadaşlar en büyük meseledir en büyük zarardır. Bunu da Allah'ın cihadı fat almıyoruz. Bunu da biz Allah'ın cihadı fat alıyoruz. Yine maslahat noktasında değineceğimiz bir nokta arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala bu dini tamamlamıştır. El yevme akmentu lekum Ben senin ne yaptım ben senin dini tamamladım diyor. Ve Allah Subhanahu Teala peygamberimize ne diyor? Ve nezzenna aleykel kitabe tebiyanen kul şey. Biz sana her şeyin açıklayıcısı olan bir kitabı ne yaptık? Bir kitabı indirdik diyor. Yine Allah Sübhanu ne diyor? Enzelnâ ileyke ذِكْرَ li tubayyana lin-nâsi Biz sana bu kitabı indirdik ki sen bunu insanlara ne yapasın? Sen bunu insanlara açıklayasın. İttebi'û mâ unzile ileyke tabi olun, onun tabi olmayın. Ve Allah bu kitabı va'federken Süm mekusilet milletin Öyle bir kitaptır ki önce ayakların muhkem kılınmıştır, yani anlaşılır kılınmıştır. Daha sonra da Allah tarafından tam bir açıklamayla ne yapılmıştır, açıklanmıştır. Ve Allah bu kitabı vaseterken ne diyor arkadaşlar? Kitabı mubinn. Ap açık olan nedir? Ap açık olan bir kitaptır. Allah o gün bedevilere dahi ne diyor arkadaşlar? Bedeviler var ya bedeviler. Hiçbir şeyden anlamayan çölde yaşayan insanlara efelayetede berune Kur'an. Yoksa Kur neden Kur'an'ı düşünmüyorlar diyor Allah. Kur'an'ı düşünmezler mi diyor. Burada neyi anlıyoruz? O çölde yaşayan bedeviler dahi bu Kur'an'ı yapabilirler arkadaşlar? Bu Kur'an'ı anlayabilirler. Ümmi olan insanlar, okuma yazması olmayan insanlar dahi bu kitabı ne yapabilirler? Anlayabilirler. Böyle vasıflara sahip olan bir kitap sizce bizim dinimizde, akidemizde en önemli olan bir meseleyi kapalı bırakır mı? Veyahut da Allah burada bizim maslahatımız olan şeyi bize açıklamadan bu meseleyi es geçer mi? Böyle bir şey ne değildir? Mümkün değildir. Konunun başında anlattığımız gibi Allah çok açık kıldarla, çok açık şekilde bu meselenin iman ve küfür olduğunu, bu meselede kesinlikle orta bir yolun olmadığını, ya Allah'ın grubunda olup Allah'ın şeriatını kabul eden, hakimiyeti Allah'a veren insanlar var olduğunu veyahut da kimlerin olduğunu arkadaşlar, tağuta muhakeme olmak isteyip de İman ettiklerini zan eden insanların varlığından Allah ne yapıyor? Allah bahsediyor. O zaman gördüğümüz gibi arkadaşlar bu maslahat diye bahsedilen şey ne değildir? Şeytanın oyunlarından sadece bir oyundur. Hem Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle iptal ettiği, yani bütün usulcülerini yazar maslahat üçe ayrılır. Biri de şeriata muhalifse buna el maslahatil mulgâ diyorlar. Şeriatın iptal, iptal ettiği maslahat. Bugün bunların getirmiş olduğu maslahat hem şeriata aykırıdır hem maslahatı kabul eden alimlerin getirmiş olduğu şartlara tamamen nedir arkadaşlar? Tamamen aykırıdır. O zaman böyle bir maslahat ne değildir arkadaşlar? O zaman böyle bir maslahat kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? Söz konusu değildir. Son olarak arkadaşlar dersimizi bitirmeden önce genelde Müslümanların kafasına takılan birkaç soru getireceğim ve bunlara böyle özet olarak ne yapacağım? Özet olarak cevap vermeye çalışacağım. Ondan önce tabi buraya geçmeden önce şunu söylüyorum. Bunların getirmiş olduğu bütün şüpheler, bütün tevhiller ortadan kalktığına göre bu meselede asıl olarak biz neyi anladık arkadaşlar? Sonuç olarak hakimiyet Allah'ındır. Bunların getirmiş olduğu şüphelerin hiçbir tutarlığı yoktur. Ve bu konuda kesinlikle hiçbir şekilde taviz yoktur. İki çizgi vardır. Ya insanlar iman üzerinedirler, ya insanlar bu konuda nedirler? Küfür üzerinedirler. Kimse boşuna kendini ne yapmasın bu konuda? Şeytanın kendisine vahyetmiş olduğu bir takım Süslü sözleri Müslümanların maslahatı diye kesinlikle gündeme getirip de bu küfür amelini kendisine meşru kılmasın. Allah'ın yanında fetva gelmiştir. Bu nedir? Bu büyük küfürdür. İnsanı dinden çıkaran küfürdür. Şimdi arkadaşlar aklınıza şöyle bir soru gelecek. Ya tamam diyeceksiniz. Bu adamlar böyle bir şey yapıyorlar da yalnız bu adamlar alimlerin fetvasına dayanarak bunu yapıyorlar. Yani kendi kafalarından gidip meclise girmiyorlar. Oy verenler kendi kafalarından gidip oy vermiyorlar. Bazı adamlar diyorlar ki Müslümanlara oy vermek şarttır. Bunlar da ne yapıyorlar? Bunlar da oy veriyorlar. Yeryüzündeki bütün sapıtmaların temeli kimdir arkadaşlar? İlmini yerinde kullanmayan alimlerdir. Abdullah ibn Mübarek ne diyordu arkadaşlar? dine اَفْسَدَ د۪ينَ ve الْمُلُوكُ فَا ve ruhbanuha. Bu dini fesada uğratanlar sadece kimlerdir? Üç gruptur. Melikler, yöneticiler, alimler ve neler? Ruhbanlar. Sofiler bu dini ne yapanlardır? Bu dini ifsal edenlerdir. Ve Allah subhanallah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de bize belamın kıssasını anlatıyor Allah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً لَّذِي آتَيْنَاهُ عَيَاتِنَا فَنْسَلَحَ مِنْهَا Sen bizim kendisine ayetlerimizi verip de ondan böyle çığırılıp giden adamın hikayesini onlara ne yap? O Müslümanlara anlatıyordu Allah. Bu belam neydi? Allah kendisine ilim verdikten sonra fاتباعه الشيطان شيطان انه يعطى kendine tabi kıldı yeryüzüne saplandı yeryüzüne daldı ve bu şekilde ne oldu ve ke fekena minel bu şekilde sapıtanlardan olmuş oldu demek ki bir insanın alim olması o insanın bildiğine ne değildir arkadaşlar o insanın bildiğine ve hak üzerine olduğuna kesinlikle delil değildir ve Hristiyanlar neden küfre girmişlerdi arkadaşlar Yahudiler neden küfre girmişlerdi onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında rapler edindiler nasıldı Dedik Tirmizi'de ve Taberi'de peygamber nasıl tefsir ediyordu bu Tövbe 31 ayeti? Onlar size Allah'ın helallerini haram kıldılar, haramlarını helal kıldılar. Siz de onlara uydunuz, bu şekilde onlara ibadet etmiş olup onları rafler edindiniz dedi. Aynı şekilde bugün de Allah'ın haram dediği, şirk dediği bir meselede alimlere tabi olan insanlar ne değildir arkadaşlar? Kesinlikle mazur değillerdir ve Kur'an-ı Kerim'de 7-8 yerde Allah tabi olanlarla tabi olanların kıssasını bize ne yapıyor? Tabi olanlar da tabi olanların kıssasını bize anlatıyor. İsteberra ellezine tübi'u min lezine tebe'u vera'hu l-azâbe ve seqatta'at bi'himul O tabi olanlar tabi olduklarından beri oldukları zaman diye Bakara suresinde biliyorsunuz. Tabi olanlar da tabi olanlar da sonuç olarak ne dediler? وَمَا هُمْ بِمُخْرَج۪ينَ مِنَنَّا Onlar ateşten çıkarılmayacaklar. Yani tabi oldular diye kesinlikle özür sahibi olmuyorlar. Yine aynı şekilde başka surede ne diyorlar arkadaşlar? İnne ata'na saadana ve kubara'ana fa edluna es-sebile. Biz bizim büyüklerimize, şeyhlerimize tabi olduk. Onlar bizi saptırdılar ya Rab diyor. Ama Allah bu özrünü ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Hep beraber cehenneme ne yapın diyor? Gidin diyor. Yine başka bir ayet arkadaşlar. Ve berazulillahi jami'a. Fa qalat du'afau lillezina istakbaru inna kunna lekum tab'an min min Allah min Allah diyor onlar Allah'ın karşısında durdukları zaman ezilenler müstekbir olanlara diyecekler ki ya biz dünyada size tabiydik. Siz bizden Allah'ın azabından bir şeyler bir şeyler kırpabilir misiniz? Bizi kurtarabilir misiniz? Ne diyecekler? Valla Allah bizi hidayet etseydi biz de sizi ne yapardık? Biz de sizi hidayet ederdik diyecekler. Yine hep beraber ne yapıyorlar arkadaşlar? Cehenneme gidiyorlar. Yine başka bir sürede arkadaşlar ne diyorlar bu tabi olanlar? Diyorlar ki ey Rabbimiz bunlar bizi saptırdılar. Bunlar diyor ki قَالَتْ اُخْرَهُمْ لِعُولَهُمْ رَبَّنَا هَا اُلَيْا اَضَلُّونَ فَاَاتِهِمْ عَزَابًا دِعْفًا ya Rabbi bunlar bizi saptırdılar. Bunlara kat kat azap ver. Allah-u Teala diyor. Der. Hiç merak etme. Hepinize kat kat ne vardır? Hepinize kat kat azap vardır diyor. Ve hepsini hep beraber ne yapıyor? Cehenneme gönderiyor. O zaman tabii meselelerinde, Kur'an'da Allah'ın apaçık açıkladığı meselelerde biri birine tabi olmuş, biri birinin sözünü dinlemiş gibi bir genel olarak konuşuyorum tabi ben. Böyle bir özür ne değildir arkadaşlar? Böyle bir özür kesinlikle yoktur. Yine şimdi arkadaşlar aklımıza başka bir soru gelebilir. Ya diyeceksiniz ki, tamam da şimdi bu adamların ameli boşa mı gidecek? Yani bunlar mesela milyarlar harcıyorlar, geceleri uykusuz kalıyorlar. Bu adamlar ölüyorlar ya, öyle değil mi? Kafirlere yaranmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi bunların yapmış olduğu bütün bu ameller boşa mı gidecek? Diyeceksiniz mesela. Ne diyoruz arkadaşlar? Hiç çekinmeden bunların yapmış olduğu bütün ameller boşa gidecek ve kıyamette onları daha da cehennemin dibine ne yapacak? Sokacak. Neye dayanarak söylüyoruz Arkadaşlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? yarju كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا bi بِعِبَادَةِ Rabbi اَحَدًا Kim Rabbi ile karşılaşacağı günde sevabı umuyorsa, o günü umuyorsa ne yapsın? Salih amel işlesin ve Rabbine şirk koşmasın. Bu ayetin tepsilinde selef alimleri ne diyorlardı arkadaşlar? Yani ihlaslı olsun ve sünnete ne yapsın? Sünnete tabi olsun. Allah bu peygamberi boşuna mı gönderdi? Hepimiz kafamıza göre bir metot çizip, İslam'a kafamıza göre, babalarımızdan gördüğümüze göre hizmet edecektikse Allah bu peygamberi neye gönderdi? Bu kitabı yeryüzüne indirirdi, herkes anladığı şekilde ne yapardı? Anladığı şekilde amel ederdi. İşte sünnete tabi olmayan, peygamberi bırakan insanların sonucu nedir arkadaşlar? O gün Rablerle karşılayacakları günde onları alacakları hiçbir şey yoktur. Aynı şey Bukhari ve Müslim'de Hazri Ayşe ve başka sahabelerin hadisinde Peygamberimiz ne diyor? "Men amile amelen leysa alayhi amruna fehuve redd." Kim bizim yapmadığımız bir ameli yaparsa o nedir Allah katında? Red edilmiştir. İşte bunlar için Allah ne diyor arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Kul hel nunebbiukum bil-akseri'n a'mala? Size amel yönünden en çok hüsrana uğrayanları haber verelim mi? Ellezina dalla sa'yuhum fi'l hayatid dunya Onların yeryüzünde yapmış oldukları bütün amel boşa gitmiştir ama onlar güzel şeyler yaptıklarını zannederler. Bakın ayeti iyi anlayalım. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ama onlar ne güzel şeyler yaptıklarını zannederler. Kimdir bu ayete en layık olan arkadaşlar? Allah'ın ve Resulünün getirdiğine tabi olmayıp kendi kafasından din ortaya koyup da buna tabi olanlar ne kadar güzellik yapmış olduklarını zannederlerse etsinler. Eğer Allah bir şeye şık diyorsa... Bunlar da Allah'ın şirk dediğine maslahat diyorsa, Allah'a böyle bir iftarada bulunabiliyorlarsa, o zaman bunlar nedirler? Amelleri, hepsi boşa gitmiştir. O zaman biz neyi söylüyoruz? Bir amel rastgele kabul olmaz. Kim ne yaparsa yapsın, ameli olmaz? Kabul olmaz. Bir amelin kabul olabilmesi için ne vardır? İki şart vardır. Bir, ihlas olacak, Allah için yapacak. İki, Kur'an'a ve sünnete uygun bir amel olacak. Kendi kafasından getirmiş olduğu ne olmayacak? Kendi kafasından getirmiş olduğu bir an. O zaman bu particiydi, izimcilerdi, şuculardı, buculardı. Bunların yapmış olduğu ameller arkadaşlar ne değil. İhlasın olup olmadığı kalp meselesi biz onu bilmiyoruz. Ama meselenin aslına baktığımız zaman arkadaşlar bunların yapmış oldukları Kur'an'a ve sünnete bırak mukalip taban tabana zıttır. Yani Kur'an'ı yeryüzünden kaldırmaya hedeflediği şeyi bunlar ne yapıyorlar? Bunlar tekrardan gerçekleştiriyorlar. Hristiyan papazlar da Allah'a çok ibadet ediyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta Allah ne diyor? Amil etun nasibe taslaenaran hamiye. Çok çalışmıştır ve yorulmuştur ama yine de ateşe yatsanacaktır. Hazreti Ömer bu ayeti kimi okuyor arkadaşlar? Bir papazı görüyor böyle yüzü solmuş ibadet etmekten bu ayeti onu okuyor. Neden? Ne kadar ibadet ederse etsin. Allah'ın istediği şekilde olmadıktan dolayı ne değildir arkadaşlar? Bu Allah katında makbul değildir ve daha bunun dışında arkadaşlar yani aklımıza eğer bu konuda sorular geliyorsa hani genelde insanlar böyle der ya bunlar alimlere tabi oluyorlar. İki diyorduk bunlar neredeyler arkadaşlar bunların yapmış olduğu ameller boşa mı gitmişti bu kadar çaba. En sonuncusu ne arkadaşlar son bir şey söylüyorum ve konuyu kapatıyorum inşallah. Peki bu kadar insan müşrik mi? Şimdi meseleyi anlattık güzel de şimdi sonuca varalım yani. Peki bu kadar insanın hükmü ne olacak? Yani dile kolay. Türkiye'de 35 milyon insan ne yapıyor arkadaşlar? 35 milyon insan ee, oy veriyor. Bu insanlar ne olacaklar o zaman? Hepsi mi Allah'ın dışında ibadet ediyorlar? Allah Yusuf suresinde ne diyor arkadaşlar? <gülüyor> Allah arkadaşlar? Wa ma yu'minu ekseruhum billahi illa wahum Onlardan birçoğu Allah'a şirk koşmadan ne yapmazlar? Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Onlardan birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yine Peygamber'e ne diyor Allah arkadaşlar? ve in tut'a eksera men fil ardi an sabilillah. Sen yeryüzündeki çoğunluğa tabi olursan ey Muhammed seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Yeryüzündeki çoğunluğa tabi olursan seni Allah'ın dininden ne yaparlar? Seni Allah'ın dininde saptırırlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de buna benzer daha birkaç tane daha ne var arkadaşlar? Ayetler var. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ لَيُدِلُّونَ النَّاسَ بِيَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ ilm. Onlardan birçoğu insanları ne yaparlar? İlimsiz olarak heva heveslerine tabi olarak saptırırlar diyor Allah. Tabi insanlar da buna kalarak ne oluyor? İnsanlar da buna kalaraktan tabi oluyorlar. Bu insanlara ve sapıtıyorlar. O zaman bu insanların şirke girişi veya küfre girişi bizim kendi kafamızdan getirmiş olduğumuz ne değil arkadaşlar? Bir hüküm değildir. Birakis Allah bu kuran içerisinde ne yapmıştır? Daha ezelde levh-i mahfuza bu yazıldığı zaman Allah Subhanahu ve teala insanların çoğunun kendisine şirk koşacağını insanların çoğulmuş şeytanı düşman edinmeyip şeytana tabi olacağını ne yapmıştır? Şeytana tabi olacağını Allah subhanahu ve Teala beyan etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa ne diyordu ben İsrailoğulları arkadaşlar? İntek entum ve men fi'l ardı cemia fa inna'llaha la hamid. Eğer siz ve bütün yeryüzü de kafir olsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Allah zengindir. Allah hamdedilendir. Öyle değil mi? Bak ayeti iyi dinleyin. Siz ve yeryüzünün hep size kafir olsanız Allah ne dedir? Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Allah zengin olandır. O zaman arkadaşlar, üç dersin sonucu olarak ne çıkardık biz burada? Müşrikler, darun Nedve'ye peygamberimizi davet etmişlerdir. Peygamberimiz darun Nedve'ye iştirak etmemiştir. Bunun sebeplerini anlattık. Darun Nedve'lere giren insanların getirmiş oldukları şüpheleri anlattık. Peki bizim Müslümanlar olarak üzerimize düşen nedir arkadaşlar? Bizim Müslümanlar olarak üzerimize düşen şey, Peygamber'e tabi olmak aleyhissalatü vesselam. Allah'ın yeryüzündeki en büyük masahatı olan tevhidi tahakkuk ettirebilmek için çalışmak ve sonuçlara ne yapmak? Sonuçlara katılamamak. Hiçbirimiz meclise girmedik diye Allah bize hesap sormaz. Hiçbirimiz oy vermedik diye Allah bize hesap sormaz. Ama Allah bana kul oldun mu? Beni ilah edindin mi? Tevhid üzerine yaşadın mı? Sana gönderdiğim risalete kulak verdin mi? diye hepimize ne yapacaktır arkadaşlar? Hepimizi tek tek hesaba çekecektir. Ve şunu unutmayın. İnsanların sayısı ne kadar fazla olursa olsun. İnsanlar yüzünde ne kadar kuvvet sahibi olursa olsun, zahiren görüntüde bazı faydalar da getirmiş olsunlar. En büyük fayda Allah'ın sözü ve Peygamber'in aleyhissalatü vesselam sözüdür. Velev dünyada biz bunu görmesek dahi, kıyamet gününde ne yapacağız arkadaşlar? Kıyamet gününde bunu herkes hakkal yakin, aynel yakin bunu ne yapacak? Müşahede edecektir ki Allah'ın yoluna tabi olanlar, Peygamber'in peşinden cennete, şeytana tabi olanlar, şeytanın peşinden nereye gideceklerdir? Firavunlara tabi olanlar, Firavunların peşinden cehenneme gideceklerdi. O zaman dediğim gibi azlıkla, kesinlikle az olduğumuzdan, sayımızın az olduğundan, kuvvetimizin az olduğundan yakınmayalım. Peygamber meclise girmedi ama on sene sonra yeryüzünden büyük medeniyet, medeniyetini kurdu. Peygamber bu medeniyeti kurmak için meclise mi girmişti? Peygamber bu medeniyeti kurmak için onların vakıflarıyla, dernekleriyle mi hareket etmişti? Asla ve kat'a. Bilakis işkencelere sabrederekten azlığa dahil ederekten ve bir sonraki derste anlatacağım gibi 3 sene aç kalaraktan peygamber sahabesini eğitti eğitti eğitti hicretten sonra ne yaptı arkadaşlar? O Mekkeli müşrikleri zelil kıla kıla Mekke'ye girdi ve hangi ayeti okudu peygamber? Ve kul haku hakku ve zahaka'l batil innel batile kana za'uka. Demek ki hak gelmiştir, batıl yok olmuştur. Batıl yok olmaya mahkumdur. İnşallah Müslümanlar sabırda sebat ederlerse, Müslümanlar tevhid üzerine sebat ederlerse bir gün inşallah biz de bu meclislere Allah'ın izniyle gireceğiz. E biz veya bizden sonrakiler. Yani sonuçta Allah'ın dini yeryüzüne hakim olacak kıyametten önce. Ve bu meclisteki 550 tane müşriğin peygamberin yaptığı gibi kafasını tabi bunlar taş değil biz keseceğiz inşallah. Bunların kafasını düşürürken biz de de ki hak gelmiştir, batıl yok olmuştur ve batıl yok olmaya mahkundur diye Rabbim bize girmeyi ne yapsın? Rabbim bize girmeyi nasip etsin. Bizim üzerimize düşen sadece nedir arkadaşlar? Peygamberin menhecine tabi olup sonuçları Allah'a tevekkül edip sonuçları Allah'a bırakmaktır. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi Rabbil alemin.